Oynayanlar: Ali Ulvi Kurucu, Nüvit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Baba, Engin Yüksel, Çocuk, Onur Kırış, Ahmet Usta, Sedat Yılmaz, Mehmet, Güray Yazıcı, bakkal Orhan Gözen, Fahri Hoca, Aziz Güngör, Behiye Hanım, Elif Baysal, Velia, Sedat Yılmaz. 8. bölüm Bizim Ali Efendi hafızdır Bunların evi ilim evidir biliyorsunuz Evet bilirim Babasını tanırım Amcasını görmedim ama Dedesi ben gelmeden vefat etmiş Cenaze merasimini anlatıyorlar Vali İzzet Bey'in cenazesinin 10 misliymiş bu çocuk okumak istiyor. Babasının bütün derdi, davası bunu Mısır'da El Heser'de okutmak. Fakat nasıl pasaport alıp da dışarıya çıkacak bilmiyorum. E, tahsil için yurt dışına çıkmayı men eden bir kanun yok. Bir dilekçe versinler. Bana gelecek, ben yürütürüm. Fakat bunlar ailecek gitmek istiyorlar. Olabilir. Babasının Arabistan'a gitmesi için bir vesile, bir sebep bulsunlar. Fakat şu anda Şam'da bulunan makineci Dair Efendi'den alacakları varmış. Tamam. Bunu yazsınlar. Şam'da bulunan makinacı Tahir Efendi'den 500 altınımı almaya gideceğim desin. Ona da bakarız. Vali nasıl olsa bana havale edecek. Beş altın iyi para. <gülüyor> Böyle bir şey yok canım. Akılda fikirde olmayan bir vesileydi bu. Bakkal Kara Mustafa Efendi mesela dedi. Öyle kabul edildi gitti. Ben el esere gitmek üzere pasaport aldım, Türkiye'den çıktım. Apaçık bir şekilde Allah'ın lütfu olmuş. Bu kadar sebebi bir araya getirmek kimin işi olabilir ki? Hicrete sevki ilahide var sanki. Emniyete pasaport için dilekçe verileceği zaman, amcamla babam beni Ali Fahri Efendi'ye gönderdiler. Oğlum, zaman değişti, yazı değişti. İfade ve üslup değişti. Ali Fahri Efendi hocaya git. O nasıl yazılacağını bilir. Arzı hal bile dilekçe oldu. Dilekçede ne dilenecek? Usulü nedir? Hem bize dua eder. Hadi. Gittim. Kurşun kalemiyle iki satır yazı yazdı verdi. Eski ile yazmıştı. Ahmet Bey diye bir daktilocu vardı ona götürdüm. Görür görmez yazıyı hemen tanıdı. Buyur evladım ne vardı? Bu dilekçe daktil edilecekmiş. Ver bakayım. Buyurun. Ya bu Fahri Efendi Hoca'nın yazısı. Nasıl bildiniz ki? Fahri Efendi ıslahı medaristen hocamdır. Son senesine bende de gitmiştim. Şimdi hemen daktil ederim. Ah, günler ne çabuk geçiyor. Daha dün gibi Fahri Efendi Hoca bir gün bize akayet dersine gelmişti. Sırat bahsinde dedi ki... Çocuklar size tuhaf gelebilir belki ama bilin ki sıratın aynı dünyada da vardır. Hocam kıldan ince, kılıçtan keskin yani nasıl olur diye aklınıza gelebilir. O İslam'ı tam olarak yaşayabilmek yoludur çocuklar. İslam'ı hakkıyla yaşayabilmek kıldan ince, kılıçtan keskin bir iştir. İslam'da nefse değil hakka teslim olmak vardır. Hayatta en zor şey, benliğini, bencilliğini, şehvetini, arzu ve isteklerini Hakk'a teslim edebilmektir. Her işi Hakk'a uygun işleyebilmektir. Peygamberler bunun için gönderilmiş. Kur'an bunun için indirilmiş. İnsanı gerçek insan eden, İslam'ı tam yaşayabilmektir. Evet tamam. İnşallah hakkınızda hayırlı olur. Şöyle bir gözden geçireyim. Ee, evet. Evet. Bu da tamam. Şimdi öbürüne bakalım. Ee, evet. Bunları valiye mi götüreceğim? Önce imzalanması gerekir. Bunu sen, bunu da babanız imzalayacak. Allah razı olsun. Ben kendi dilekçemi ertesi gün valiye götürdüm. Vali, kısmı siyasi müdürlüğüne diye havale etti. Halbuki vali dilekçeleri bir gün bekletir soruşturulmuş. Hele o günlerde Kahire'ye tahsile giden bir gencin dilekçesi aslında önemli sayılırdı. Cenab-ı Hak bir hadisenin zuhurunu Murat buyurdu mu? Sebepler halk ediyor. Ediyor, <gülüyor> evet. Bir de o günlerde validenin kalbine... ...peygamber diyarına gideceğim diye bir aşk düştü. Şeyh Zeynel Abidin Efendinin dört kızından... ...Behiye Hanım annemle çok ahbap oldular. Babamın dikkatini çekmiş. Bana dedi ki... Oğlum... ...bir ara şunlara kulak misafiri ol bakalım... ...ne konuşuyorlar. Bu durum pek normal görünmüyor... Annende bir değişiklik var ama hayırlısı. Behiye Hanım hacca gitmiş gelmiş bir hanımdı. Baktım anneme şunları söylüyor. Ah Aliye Hanımcığım. Ravza-i Mutaharra'nın bir rahiyası var ki. Bu koku ikindiyle akşam arası bir yayılır, bir yayılır. Ah Aliye Hanımcığım, orada bir rekat namaz, bin rekat namazdan fazla oluyor. Sadece çocuklar için değil, memleketimiz için de dua edersin. Duanın en çok kabul olduğu yer orası. Tam babanızın istediği gibi. Hemen babama koştum. Dedim ki müjde, Behiye Hanım reklam yapıyor. Çok geçmeden annem seni zorlamaya başlarsa hiç şaşırma. <gülüyor> Babam pek memnun oldu. Valide annesine, babasına, kardeşlerine düşkün bir kadındı. Ailesi zengindi. Göçük köyünde tarlaları vardı. Bunların hiç birini görmedi gözü. Maşallah. Bu da Allah'ın lütfu tabii. Ortağımız Mustafa Efendi ile birlikte hicrete karar verildi. Dükkana bir alıcı çıktı, devredildi. Onun bize katılması fevkalade bir hadiseydi. Temelli hicret niyetiyle bizimle geldiler ama kalamadılar. Hac edip geri döndüler. Siz ne yaptınız? Annem, babam ve kardeşlerim hacc ettikten sonra Medine'ye gittiler. Ben de tahsil için Mısır yoluna düştüm. Türkiye'den ayrılırken veda etmek için Fahri Efendi Hoca'ya gitmiştik. Hoca dedi ki... İbrahim efendi, hayatta tebrik edilmeye layık olan şey, aslında hicrettir. Çünkü zor bir iştir. Senelerden beri benim arzu edip de, bir türlü gerçekleştiremediğim şeyi, maşallah siz yapıyorsunuz. cenab Hak, bunu size nasip etti. Hiç korkmayın, Allah sizi bırakmaz. Yalnız, Medine-i Münevvere için, gideni ilkin bir kar derler. O sıkıntı, Atlatılabilirse gerisi kolay. Orada kalabilmek için imtihan edilir insan. Ben sizin bu imtihanı Allah'ın izniyle kazanacağınıza inanıyorum. Dualarınızın bereketiyle hocam. <gülüyor> bu sizin duanızdı biliyorsunuz. Şeyhimiz Zeynel Efendi'ye de selamlar söylersiniz. Bizler böyle atıl, batıl, muattal kaldık. Kimseye faydamız yok. Ne çocuklarımızı okutabildik ne talebi yetiştirebildik Şatır köyü dedem Hacı Veys Efendi'nin köyü Burada tarlalarımız vardı ortak ekin ektirirdik Tarla ve tohum bizden sürme ekme kaldırma ortağa aitti Peki ortağınız kimdi? Ortağımız babamın zadesi Veli idi. Akrabadanmış Harman zamanı babam da köye yardıma giderdi 1935 yılı olacak O yılda gitmişti Konya'da ekin çok olur Harman zamanı telaşelidir Ekinler demetler halinde tarladan getirilir Önce yığınlar yapılır sonra harman başlar Yığınlardan alınan demetler çözülür Daire şeklinde harmana aseridir Altı çakmak taşları döşeli dövenler vardır ön tarafı kalkıktır. Bunlar at veya öküz tarafından çekilerek ekin saplarının üzerinden kesekese kese, taneyi ayrı ayrı dönerler. Samanla ekin birbirinden ayrılacak hale gelince bu ortaya toplanır. Çevresine yeni harman yayılır. Rüzgar olunca da tınat savururlar. Saman bir tarafa, tane bir tarafa ayrılmış olur. İşler çok olduğundan çiftçilerin çırakları da vardır. Bu çıraklara Konya'da çeltek derler. Sözü nereye getireceğinizi merak ediyorum. O sene ortağımızın yanında Öksüz Mehmet adında bir genç çeltek varmış. Veli Ağa harmanda bir gölgelik yapmış. Babam orada oturuyor kitap okuyor. Harman'ı kim dövüyor? Öksüz Mehmet. 12 saat yahut 16 saat dövenin üzerinde atların dizginleri elinde durmadan dönüp duruyor. İçinden türkü söylemek gelmiş. Ama velia tembih etmişmiş, hocanın yanında olmaz demişmiş. Mehmet kendini tutmaya çalışıyor ama kolay mı? Söylese olmaz mı? Velia izin vermiyor ki. Ortada yığılmış kısmı düzeltirken öksüz Mehmet yanına her gelişte "Ağabim şimdi salacağım türküyü." dermiş, "Velia olmaz." dermiş. Fazlası sadece de bağır verilmiş. Pem'i attırma Mehmet Şimdi bir tane patlatırım Hanya'yı Konya'yı görürsün Velha Çocuk abdeste falan gidecekse gitsin Döven kalır diye çekinme O gelene kadar ben sürerim Bırak gitsin işini görsün çocuk Yok hocam bir şey yok Sen işine bak Ya vesbelli çocuğun bir derdi var Sen bana söylemiyorsun ama Belli Hocam bunun adetidir Döven sürerken türkü çağırır Şimdi de türkü köresi Yahu bu sıcakta bu sapların içinde döne döne akıllı insan delirir Bak başına bir takke de giydirmemişsiniz Allah'ın kulları Yavrucak çöldeki develer gibi güneşin altında Türkü söylemeyip de ne yapacak? Hay Allah razı olsun ya hocam Bu ağam az daha çatlatacaktı beni Şöyle bakalım hangi türküyü söyleyeceksin? Öksüz Mehmet başla türkü söylemeye... ...rahatlamıştır. Babam da başka şeyler tespit etmiştir. Veli. ...ne güzel ses bu ya. Güzeldir hocam. Çocukluk işte. <gülüyor> bu ses... ...bir Kur'an okusaydı da dinleseydik. Nerede hocam... Bunlar ancak Türk'ü bilir. Öyle deme Veli. İnsan eğitilir ve değişir. Bir imkan olsa da bu çocuğu okutabilsek. 1937 yılı ortalarıydı. Tekke mahallesinde babamın imamı olduğu. ...vanlı Murat Hoca ile birlikte babamdan kâfiye okurken polis tarafından basıldık. Babam bizden sonra da İpekli Hacı Mehmet Efendi'ye mülteka okutacaktı. O da gelmiş sırasını bekliyordu. Kaç kişilik bir ekiple bastılar? Yanında üniformalı bir polisle bir adam içeri girdi. Burada Arap harfleri okunuyor diye zabıt tuttular. Babamı mahkemeye verdiler. Babam bu davadan beraat etti ama hakimden özel bir haber geldi. Diyordu ki hakim, ilim elbette suç değildir ama hoca biraz okutmaya ara verse, bizi de zor düşürmese. Hakim vicdani kanaatiyle beraat ettirmiş. Yoksa amaç başkaymış. Babam zaten ücretsiz yapıyordu bu vazifeleri. Bu davadan sonra derslere ara verildi. Mecbur kaldı. İşte bu olaydan sonra bakkala ortak olduk. Bütün bunlar aslında bizi hicrete zorlayan, hazırlayan olaylar oldu. 1937-1939. İki yıl beklemiş ama. E bu iki yılda aile fertlerini, yakınlarını hicrete ikna etmeye çalıştı. Kolay değil. Günlerce valideme Hatice Halam'a Efendimizi e anlattı. Efendimiz'in Mekke'den Medine'ye hicretini anlattı. Sözü döndürüp dolaştırıp şuraya getiriyordu. 8. bölümün sonu Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Buç Prodüksiyon